Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Antarktika'daki Fechner-Rohn bu sahanlığında deniz dibi tarama çalışmaları sırasında güneş ışığının ulaşmadığı yerlerde de canlıların yaşadığı keşfedildi. Araştırmalarda henüz tanımlanamayan 22 deniz canlısı ve 16 deniz süngeri belirlendi. New Scientist dergisinde yayınlanan makaleye göre Birleşik Krallık'tan bilim insanları deniz yüzeyini kaplayan 900 metre kalınlığındaki buzda Açılan delikten kamerayla görüntüleme yaptı. Buz tabakasının altında güneş ışığının ulaşamadığı noktadan elde edilen görüntülerde bu noktada bile yaşam olduğu keşfedildi. Ekipte yer alan Hugh Griffiths, tespit edilen canlıların orada yaşamaması için birçok neden olduğunu söyledi. Covid-19'dan önce küresel bir salgın olabileceği konusunda öngörülerde bulunan iş insanı ve filantropist Bill Gates, Bu kez de iklim krizi hakkında uyarılarını yineledi. Salgını bitirmek iklim değişikliği sorununu çözmekten çok çok daha kolay. Gates iklim krizini çözmenin insanlığın yapacağı en müthiş şey olacağını belirtti. Gates pandemi sonra erecek çünkü inanılmaz aşılar bulundu. Şimdi bu aşıları yaygınlaştırmaya ve yeni varyantlara uyarlamaya çalışıyoruz. İklim değişikliğine kıyasla bu çok daha kolay. Maalesef iklim değişikliği bu yüzyılın sonunda her yıl 5 kat daha fazla ölüme neden olacak dedi. İklimle ilgili bilinmesi gereken sayıların 51 milyon ve 0 olduğunu belirten Gates bunu şöyle açıkladı. 51 milyon ton sera gazı dünyanın yıllık olarak atmosfere saldığı miktar. 0 ise ulaşmamız gereken rakam. Ekonominin tümünde yenilikçiliğe ihtiyacımız var. Çelik fabrikalarını, çimento fabrikalarını, elektriği ve ulaşımı değiştirmemiz gerekiyor. Sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı başarırsak bu insanlığın şimdiye kadar başardığı en muhteşem şey olacak dedi Bill Gates. Danıştay, dipsiz gölün define kazısıyla kurutulmasına ilişkin Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbile'ye soruşturma izni vermeyen İçişleri Bakanlığı kararını iptal etti. Taşbile hakkında dipsiz gölde Mera niteliğindeki alanda define arama ve kazı çalışması yapılmasına göz yummak ve gölün kurumasına, Mera'nın tahrip olmasına neden olma suçlamasıyla soruşturma başlatılacak. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce 2019 yılında iki kişiye define araması için izin verilmişti. Gölün suyu jandarma eşliğinde boşaltılmış Tabanı iş makineleriyle kazılmıştı. Kaynağı ve akarı olmayan dipsiz gölde 4 gün süren kazı çalışmaları define bulamayınca sonlandırıldı. Yol seviyesiyle birleştirilen göl alanı taş ve toprakla dolduruldu. Tepki üzerine de sorumlular hakkında soruşturma açılırken Gümüşhane Valiliği de gölü eski haline getirmek için dışarıdan su takviye etti ancak 12.000 yılda oluşan doğal göl bir daha eski haline gelmedi. Son yıllarda gündemde olan küresel iklim değişikliği ve kurak sezonlarla su tasarrufunun önemi herkes tarafından bir kez daha anlaşıldı. Suyun en çok kullanıldığı tarım sektöründe yapılacak her türlü tasarrufun önemi tabii ki büyük. Anadolu Ajansı'nın haberine göre devlet su işleri yani DSE'yi su israfının önüne geçmek için seçilen pilot sulama projelerinde kademeli su kullanım hizmet bedeli uygulaması konusunda bir Çalışma başlattı, çalışma kapsamında tesislerden alınan su kullanım hizmet bedeli kullanılan su miktarına veya hacme göre alınacak. Mevcut durumda her bir metreküp suyun ücreti sabitken yeni uygulamayla bu ücret değişken olacak. Bu uygulamayla su kullanım hizmet bedeli az su kullanıldığında ödüllendirilen veya çok su kullanıldığında artarak cezalandırılan bir yaklaşıma dönüşecek. Böylece işletme ve bakım maliyetleri düşürülecek, su ve toprak kaynakları korunmuş olacak. Az su kullanılacağı için özellikle pompaç sulamalarda enerji maliyetleri de azalacak. Çiftçinin sulama hizmetinden daha ucuza yararlanması sağlanacak. Hadi hayırlısı diyelim, umalım iyi bir program olur. Rize Güneysu'da yapılan HES deneme üretiminin başlamasıyla birlikte yaklaşık bir aydır su bırakılmayan Gürgen deresine sürpriz bir şekilde yeniden su verilmesi şaşkınlık yarattı. Yöre halkının aylardır yürüttüğü mücadeleye rağmen derelere su vermeyen HES şirketinin bir anda suyu bırakmasının arka planında HES oyunu olduğu ileri sürüldü. Handüzü Yaylası Koruma Derneği Başkanı Ceyhun Kalender, şirketin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'ye yaptığı ziyaret nedeniyle suyu bıraktığını, bugüne kadar yanlış bilgilendirilen Cumhurbaşkanı'na sanki su her zaman akıyormuş gibi bir görüntü verilmek istediğini söyledi. HES'in iptal davasının görüşüleceğini belirten Kalender, HES'lerin iptal edilmemesi halinde bölgede çay dahil birçok bitki üretiminin tehlikeye gireceğini söyledi. Remzi Kazmaz, HES'e karşı çıkan Güney Sulular adına, Hukuki süreç takip ediliyor. Dernek Başkanı Ceyhun Kalender, HES'lerin akarsuları kurutarak Karadeniz'in sonunu getireceği uyarısında bulundu. Davanın avukatı Remzi Kazmaz da 4 yıl önce çevre koşullarına uymadığı için iptal edilen HES'ler için şimdi ÇED olumlu kararı alınıp işe başlamasına anlam verilemediğini kaydetti. Kazmaz, eğer bu dava kaybedilirse Karadeniz'deki tüm çevre düşmanı projelerinin önü açılacak. HES'ler yüzünden kuruyan dereler çevreyi artık nemlendiremeyecek